Müzekkin nüfus Nefislerin terbiyesi Kutbul EŞREF eşrefolu Rumi Hazretleri nefsi emmarinnin ilacı Bu ilaç şunlardan oluşur hastaları ziyaret etmek cenaze namazı kılmak ve kabir ziyaretinde bulunmak Bir adam Ebu derdaya gelip, Ey Ebu Derda! Büyük bir hastalığım var. Bana öyle bir ilaç söyle ki, hastalığımdan kurtulayım der. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda, hastalığın nedir diye sorar. Adam şöyle der, Gönlümde dünya muhabbeti var. Gönlüm öylece kararmıştır. Orada, abdest ve namazımın nurundan eser yok. Zikir, ''Tezbih ve ibadetten zevk alamıyorum.'' Bunun üzerine Ebu Derda nasihat eder. ''Bu hastalık, bütün hastalıkların başıdır. Bunu hemen tedavi etmek gerekiyor. Değilse, sonunda imansız gitme tehlikesi vardır.'' ''Ey Ebu Derda, ben ne yapayım şimdi?'' ''Hastaları ziyaret et, cenaze namazlarına katıl.'' ve kabir ziyaretlerinde bulun. Bunu alışkanlık haline getirdiğinde, hastalığından kurtulursun. Allah ondan razı olsun. Ebu Derda'nın sunduğu reçete, şu anlama geliyor. Dünya muhabbeti ve meşguliyetinden kurtulmak için, hastaları ziyaret etmek, cenaze namazlarına katılmak, ve kabir ziyaretlerinde bulunmayı, alışkanlık haline getirmek gerekiyor. Fakat... Ebu Derda'ya gelip hastalığına çare arayan adam bunları fazlasıyla yerine getirmesine rağmen hastalıktan kurtulamaz. Bunun üzerine yine Ebu Derda'ya gelip içini döker. ''Tavsiye ettiğin gibi yaptım ama dünya endişesinden kurtulamadım. Gönlüm dünyadan yüz çevirmedi. Günlerdir tavsiyen üzerine yaşıyorum ama bunun faydasını görmedim.'' Allah ondan razı olsun. Ebu Derda sorar. Hastaları ziyaret edip, hallerini sordun mu? Cenaze namazlarına katıldın mı? Kabir ziyaretlerinde bulundun mu? Ey Ebu Derda! Günlerdir bunları yapıyorum. Bunları yapmana rağmen, gönlün tedavi olmamışsa, demek ki bu fiilleri, bir hayvan ölüsünün yanına varır gibi işledin. Bundan böyle hasta ziyaretine gittiğinde nefsine şöyle seslen. ''Ey nefsim! Yataktaki hasta sensin. Bir gün sen de böyle çaresiz ve güçsüz bir şekilde yataklara düşeceksin. O zaman kim sana bir bardak su getirecek? Madem ki durum bu, o halde bu kadar kavga ve uğraş içindir. Sonun böyle olacağına göre bu fani dünyadan uzaklaş. Dünyanın endişesinden ve muhabbetinden vazgeç. Nefsine böyle nasihat ver ki bu durumun kendi başına da geleceğine inansın. Cenaze namazına katıldığında dört kişinin ölüyü ağaçtan bir tabutta taşıdığını görürsün. Ölü evini ve barkını terk etmiş gidiyor. Topladığı her şeyi bırakmış. O zaman sen de nefsine şöyle de. Ey nefsim! Düşün ki bu cenaze senindir. Bu tabut öyle bir attır ki herkes buna binip gidiyor. Eninde sonunda sen de bu ata bineceksin. En hayırlısı başa gelecek olanı başa gelmiş gibi kabullenmektir. Zira her gelecek yakındır. Biriktirip yığdığın mal ve davarları sonunda bırakacaksın. Öyleyse ölmeden önce ahiret hazırlığına girişelim. Fani olana gönül vermeyelim. Cenazeyi görüyorsun. Kişi evinden barkından, oğlundan kızından, kavminden ve akrabasından yüz çevirmiş gidiyor. Yanına bir yudum su ve bir öğünlük yemek almadan, malının hepsini bırakarak. Başı açık, yalın ayak, çıplak bir şekilde. Hiçbir şeysiz. Kim bilir, kabirde hâli ne olacaktır. Hazırlıklı ol. Bir gün, sen de böyle gideceksin. Mezarlıklara vardığında, kabirlerde yatanları, gözlerinin önüne getir. Nasıl harap olmuş vaziyette yattıklarını düşün. Gelip geçenler üzerlerine basıyor. Ayak altında kalmışlar. Nazenin tenleri çürümüş. Latif ağızları çenelerinden ayrılmış. Başları gövdelerinden kopmuş. Ela gözleri kurtlara yem olmuş. Bülbül gibi öten dillerini yılan ve çıyan yemiş. Kemikleri öylece kurumuş. Dünyadaki kırk elli, 80 veya yüzyıllık ömürleri boşa gitmiş. Hak Teâlâ'nın hoşuna gitmeyen nefsi emmarenin kötü sıfatlarından dolayı çeşitli azaplara uğramışlar. Bu kötü sıfatlardan her biri canavar kesilip kendilerine saldırıyor, azap veriyor. Mezarlığa gittiğinde bunları göz önüne getir. Orada yatanlara ibret nazarıyla bakıp Nefsine şunları hatırlat. Ey nefsim! İnsafa gelip, murdar dünyadan muzdarip olmaz mısın? Bu halden muzdarip olup, Mevla'nın muhabbetine gönül vermez misin? Akıbetinin de böyle olacağını, bunların, senin de başına geleceğini kabul edip, hatırlamak istemiyor musun? Şurada yatanların her biri, senin gibi hürmet ve izzet sahibi kişilerdi. Onlar da dünyada yer, içer, alışveriş yapardı. Yönetir ve yönetilir, güler ve oynar, yıkanıp temizlenir, güzel elbiseler giyerdi. Kendilerine toz kondurmazlardı. Şimdi görüyorsun, kara toprağın altında nasıl yatıyorlar. Evlerini, barklarını, kavim ve akrabalarını bulundukları topluluğu bırakmış bir çukurda yalnız başlarına belirsiz bir halde yatıyorlar. Ey nefsim unutma sen de bir gün böyle olacak bir çukurda yatacaksın bir gün seni de mezarlığa götürürler ve amelinle baş başa kalırsın bu sebeple en iyisi salih olan amelin peşinde koşmandır. Gönlünü dünyadan çek, bu çukurlardan birine düşmeden, yılanlar başına üşüşmeden kabrin hazırlığına giriş. Hasta ziyaretine gittiğinde söylendiği gibi düşünür, cenaze namazını kıldığında anlatılanları hatırlar, mezarlık ziyaretinde tarif edildiği gibi orada yatanları gözlerinin önüne getirirsen, Kolaylıkla dünya muhabbetinden kurtulabilirsin. Gönlün nurlanır, ibadet ve taatten zevk almaya başlarsın. Gönül hastalığı için Ebu Derda'ya gelen kişi bu uzun nasihate uygun yaşar. Böylelikle dünyadan iğrenir, gönlü nurlanıp karanlığı dağılır. Basireti açılıp hakkı batıl olandan ayırabilir sahip olduğu dünyalığı fakirlerle paylaşır. Kendisi de aba giyip mescidin bir köşesinde ibadetle vaktini geçirir. Ebu Derda'ya ölü gönlümü dirilttiğin için Allah senden razı olsun diye dua eder. Ey Aziz! Ölümü sıklıkla anmak, onu hep hatırlamak birçok mutluluğa sebeptir. Bu mutluluklardan biri Dünyadan iğrenmektir. Diğeri ise, dünyayı kendinden uzaklaştırıp, ona gönül vermemektir. Öleceğim, öldüm, kabirdekilerin halleriyle halleneceğim diyerek, sıklıkla tevbeyi yenileyip, günahları çoğatmamaktır.